1614 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Cafır ve çocuklarına, Zeyd bin Harayz ve Abdullah bin Revaha'ya dua etmeleri, Hazreti Peygamber, Ey Allah'ım, K. yokluğunda onun çocuklarına sen sahip çık, diye dua ettiler, Hz. Peygamber bir keresinde, Ey Rabbim, K. sonra onun aile efradına sen sahip çık ve Abdullah bin K. alışverişine bereket ihsan eyle, diye dua ettiler ve bunu da üç kere tekrar ettiler.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 Ey Allah'ım zeyti bağışla ey Allah'ım zeyti bağışla ey Allah'ım zeyti bağışla ey Allah'ım kaferi bağışla ey Allah'ım Abdullah bin Revaha'yı bağışla